شرى لكم من الدين وصّبّه نوح والذين أوحينا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى o Allah ki dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a kendisiyle tavsiye etmiş olduğunu sana vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya kendisiyle tavsiye etmiş olduğumuzu size dinden şeriat kıldı. Onları kendisine davet etmekte olduğun bu din müşriklerin gözlerine büyüdü. Kendilerine ağır geldi. Allah dilediği kimseyi ona o dine seçer kendisine yönelen kimseyi de ona hidayet eder. Ehli kitap ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarında haddi aşmaktan ve hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Halbuki Rabbinden belirli bir vakte kadar azabın tehrine dair önceden söylenmiş bir söz olmasaydı elbette aralarında hüküm verilmiş olurdu. Doğrusu kendilerinden sonra kitaba varis kılınanlar da ondan kendilerine kuşku veren ciddi bir şüphe içinde diller. فَلِذَٰلِكَ <gülüyor> İşte bunun için durma, dine davet et ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Onların nefsani heveslerine sakın uyma ve de ki ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adalet etmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de sizedir. Bizimle sizin aranızda bir hüccet tartışılacak bir şey yoktur. Allah bizi bir araya toplayacaktır. Ve sonunda dönüş ancak O'nadır. <gülüyor> İslamı kabul ederek ona icabet edildikten sonra Allah'ın dini hakkında hala tartışanların delilleri ise Rableri katında boştur. Hem onların üzerine bir gazap. Ve onlar için pek şiddetli bir azap vardır. Allah, kitabı ve mizanı adaleti hak ile indirendir hem ne bilirsin belki de kıyamet yakındır es-sa'e nubi'ellezina la yu'minunu biha vellezina amanu mushfiqun minha ve ya'lemun enaha'l hakq ala innellezina yuma'un fis-sa'ati ala innellezina yuma'un fis-sa'ati lefi dalalin ba'in ona inanmayanlar onu acele isterler. İman edenler ise ondan korkan kimselerdir ve onlar gerçekten onun hak olduğunu bilirler. Dikkat edin. Kıyamet hakkında tartışanlar elbette haktan uzak bir dalalet içindedirler. Allahu Latifu Allah kullarına çok lütuskardır. Dilediğini, dilediği şekilde rızıklandırır. Çünkü o, kavi, pek kuvvetlidir. Aziz, kudreti daima üstün gelendir. Men harfel fi harfi ve men dünyâ minhâ ve âhireti kim ahiret ekini, kazancını isterse ona o ekinden, kazancından ziyadelik veririz. Artırırız. Kim de sadece dünya ekinini, kazancını isterse ona da ondan veririz. Ama bu takdirde onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Am lehum şurekâ'u şera'u lehum mined-dîni mâlem şera'u lehum lâ mem yoksa onların dinden Allah'ın kendisine izin vermediği şeyleri kendilerine meşru kılan ortakları mı var Halbuki haklarında ahirette hüküm verileceğine dair önceden söylenmiş ayırma sözü olmasaydı aralarında elbette hüküm verilmiş işleri çoktan bitirilmiş olurdu. İşte şüphesiz o zalimler yok mu? Onlar için pek elemli bir azap vardır. Fe râb ve huve âmenû Kazandıkları günahlarından dolayı kıyamet gününde o zalimleri çok korkan kimseler olarak görürsün. Halbuki o yaptıklarının vebali başlarına gelecek olan bir neticedir iman edip salih ameller işleyenler ise cennetlerin bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında ne isterlerse vardır. İşte o vaat olundukları pek büyük lütuf budur. <gülüyor> ۚۖۚۖۚۖۚۖۚ işte Allah'ın iman edip salih ameller işleyen kullarına müjdelediği mükafat budur. Muhammed de ki ben sizden buna size olan tebliğ vazifeme karşı akrabalıkta Ali Beytime muhabbetten başka bir ecir istemiyorum. Kim bir iyilik yaparsa kendisine onda bir iyilik artırırız. Şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Şekur, İyiliklere çok mükafat verendir. En Allahu ala Allahu alim yoksa senin için Allah'a bir yalan iftira et mi diyorlar. Eğer Allah dilerse, senin kalbini de mühürler. Çünkü Allah, batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o, sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. وَهُوَ Hem o, kullarından teybeleri kabul eden, kötülükleri affeden ve yapmakta olduklarınızı bilendir. Ve ve Ve iman edip salih ameller işleyenlere icabet eder, onların dualarına cevap verir ve fazlından onlara mükafatlarını artırır. Kafirlere gelince, onlar için çok şiddetli bir azap vardır.